İşte böylece biz sana kitabı indirdik, kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şunlardan, kitap ehlinden çağdaşın olanlardan da ona inananlar vardır. Bizim ayetlerimizi ancak kafirler inkar ederler.